Merhaba. Arctic Sunrise ve Denizde Aktivizm. Hukuki bir değerlendirme panelinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Turgut Tarhanlı, Yardımcı Doçent Doktor Dilnay Özbek ve Doktor Nilfer Oral ile Greenpeace'ten Avukat Deniz Bayram Rusya'nın Greenpeace'in Kuzey Kutbundaki Arctic Sunrise gemisine operasyon yaparak 28 aktivist ve iki gazeteci hakkında başlattığı yargı sürecini tartıştı. Profesör Doktor Tarhanlı'nın yönettiği panelde Özbek, 18 Eylül'de başlayan süreci anlattı. Yardımcı Doçent Doktor Özbek deniz hukuku açısından Rusya'nın müdahale yetkisini nasıl aştığını anlattığı panelde Doktor Oral Arktik bölgesindeki buzul erimesinin doğuracağı durumlara dikkat çekti. Yardımcı Doçent Doktor Özbek, bir ülke kendi toprakları dışında açık deniz alanlarında insan hakları yükümlülükleri devam eder. Eğer bir ülke sınırları dışında bir operasyon yaparak etkili kontrol sağlarsa insan hakları yükümlülüklerini de yerine getirmek zorundadır. Kaldı ki burada münhasır ekonomik bölge açık deniz olarak değerlendiriliyor. Bu durum açık denizler için de geçerlidir. Greenpeace burada barışçıl gösteri hakkını kullanmıştır. Ayrıca kaçakçı dahi olsa polis kuvvetinin orantılı güç kullanması gerekir. Münhasır ekonomik bölgelerde kıyı devletlerin platform kurma, işletme ve gibi yetkileri var. Ancak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu'na göre seyir güvenliği bayrak ülkesine ait. Bu ne demek? Açık deniz kimsenin ülkesi değildir. Bir gemi hangi bayrağı taşıyorsa ancak o devlet müdahale edebilir. Kıyı ülkenin en fazla bayrak ülkeye şikayette bulunma hakkı vardır. Rusya burada kendisine verilen Müdahale yetkisini aşmıştır diye konuştu. Kuzey Kutup bölgesindeki buzul erimesinin doğuracağı durumlara dikkat çeken doktor Oral ise iklim değişikliğinin getirdiği buzul erimelerinden dolayı Arktik bölgesi uluslararası öneme sahip. Bu erimenin birden fazla sonucu olacak. 2030'da buzulların tamamen erimesi bekleniyor. Bu durumda denizlerdeki asidifikasyon artacak. Bu denizlerin ölmesi demek. İşin bir de parasal boyutu var. Dünyada keşfedilmemiş petrol rezervlerinin %13'ü bu bölgede bulunuyor. Buzulların erimesiyle deniz yolu açılacak, bu ulaşımda ciddi bir maliyet azalması anlamına geldiği gibi kirliliğin de artması demek dedi. Gizem Akkan'ın da dahil olduğu 28 Greenpeace aktivisti ve 2 serbest gazeteci Kuzey Buz Denizi'nde Gazprom şirketinin tehlikeli petrol aramalarına dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri eylem sonrası Rus sahil güvenliğinin silahlı müdahalesi sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmış İki aylık tutukluluğun ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Aktivistler korsanlık ve holiganlıkla yargılanıyor ve eğer bu suçlama cezaya dönüşürse Rusya ceza hukukuna göre 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Afyon Karahisar'la Konya sınırları içerisinde kalan ve Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla ünlenen bir zamanlar kayık ve teknelerle girilebilen Akşehir Gölü'nün bulunduğu alanda kuraklık nedeniyle bir kıyıdan diğerine bugünümüzde yürüyerek geçilebiliyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan ölçümlerde yer yer 12 metre derinliğe ve 335 kilometre kare alana sahip olduğu belirlenen göl şimdi kuraklıkla yüz yüze. Afyon Karahisarı'nın Sultan Dağı ilçesinde esnaflık yapan ve gölün etkin döneminde balıkçılıkla uğraşan Mustafa Kurt, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada gölün bir zamanlar 8 metreden 12 metreye kadar derinliğe sahip olduğunu, çok sayıda da balık çeşidinin bulunduğunu anlattı. Gölde su kalmadığını ifade eden Kurt şöyle konuştu. Gölün kurumasındaki sebeplerin başında etraftan gelen derelerin önünün kesilmesi, göletlerin yapılması her ilin kendi suyuna bir şekilde ...sahip çıkmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii bunda yağışların da az olması etkili oldu. Akşehir Gölü su kaynaklarından besleniyor. 50 yıl önce gölün su seviyesinin yer yer 8-12 metre arasında olduğu düşünülürse, ...şu anda tamamen kurumuş olduğu ortada. Şimdi ise yürüyerek buralarda gezebiliyoruz diyor Kurt. Ve sadece balıkçılık yaparak geçimini sağlayan yüzlerce ailenin sorununu dile getiriyor. Bunun yanında kamış hasadı yaparak da geçinen çok sayıda aile vardı... Gölün kurumasının ardından gölden geçimini sağlayan kişiler farklı alanlara yönelmek durumunda kaldı diyor kendisi. Geçen yıllarda gölün çevresinden gelen göçmen kuşların da telef olduğuna değiniyor. Öte yandan Afyon Karahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Akşehir Gölü'nü eski günlerine kavuşturmak için bir proje hazırlığında ama bunun yapılabilmesi için herhalde su ve sulama politikalarının tamamen değişmesi gerekiyor. Akkömür firmasının Artvin Arhavi'ye bağlı Kavak Köyü'nde kömür eleme depolama paketleme tesisi için Çevre Bakanlığı'nın verdiği ÇED onayını Rize İdare Mahkemesi alınan bilirkiş raporu üzerine durdurma kararı verdi. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde verilen haberlere göre Akkömür firması Artvin Arhavi'ye bağlı Kavak Köyü'nde bulunan Arhavi Çimento Yonga levha Fabrikası yerine bir kömür eleme paketleme depolama tesisi kurmak istemişti. İdare mahkemeye açılan dava sonucunda mahkeme bilirkişi heyetinin raporunu gözeterek ÇED raporunu iptal etti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu bilirkişi raporunda Rusya'dan ithal edilecek olan kömürde Çernobil faciası sonrasındaki radyoaktif kirlenmenin bölgeye taşınması riskine dikkat çekilmiş. Suya karışan kömür tozunun da temizlenmesinin imkansız olduğu arsenik başta pek çok kanserojen madde İçerideyi belirtilmişti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.